Bismillah. Mütevelli adlı Sahabi Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gizli tuttuğu Mekke'deki teşebbüsünün, sahre adında şartçı kabili bir kadına verdiği mektubla mektemüş verilmediğini dilemek istemişti. Şey. Hatip mektubu. bu durumu Hazreti Peygamber'in bildirildi. Resulullah Mekke'ye dönmekte olan kadını takip için 5 kişi aldı birbirini yola çıkardı. Birlik kadını Hazreti Peygamber'in haber verdiği yerine yakalandı. Sıkıştırmak takladı mektubu taşlarının arasından çıkardı ve serbest kaldı. Mektub Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tesisini getirince hati çağırıldı ve hareketlerinin sebebi soruldu. Hazreti Peygamber'in hiddeti göstermesine rağmen Hazreti Peygamber hati Böylece Hatip'in şahsında bütün düşmanlar düşmanlarına karşı uyarılmış oldular. Şayet onlar sizi ele size düşman kesecekler, size ellerini ve dinlerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten zikâ eli vermenizi de istemekte derler. Kıyadık günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. <gülüyor> Hatta bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim babasına anolsun senin için mağfiret dileyeceğim fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücün yetmez demiştir. O müminler şöyle dediler. Rabbimiz ''Anca sana derim, sana yedim, dönüşte anca sana derim.'' Hz. İbrahim aleyhisselam iman etmemiş, babasına kendisi için istiğfar edildiğini söylemiş, imanlık için mühlet vermişti. Daha sonra da istiğfardan ne edilmişti? Çünkü, Kafirler için istihbarca deridir. Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla ey Rabbimiz. Yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. La-Hekar <gülüyor> birleşmen olduğumuz arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok var. Sonradan İslam'a girmişler, onların çocukları Allah yolunda zihad eden mümrünler olmuşlardır. Böylece ayette belirtilen ilahi vaat tahakkuk etmiştir. din hususunda savaşmayan, Hazreti Peygamberle anlaşmaya ve ona sadakat gözü huzra kabilesi olduğu çoğunlukla ifade edilmiştir. Bazıları göre bunlar Mekke'de iman eden fakat hicret etmeyenler veya kadınlar ve Ayet Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma'nın Mekke'de kalan müşrik annesinin kendisini ziyaret için geldiğinde kabul etmemesi üzerine nazil olmuştur. Ancak ayetin hükmü umumidir. Allah yanım sizin ve uğrunda Savaşanları sizi yurtlarınızdan çıkarıldır ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edilmemizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Ya! Whoa. Whoa. Ama onlarla elinmenizde size bir günah yoktur. Kafir Kadın kadınları nikahınızda tutmayın. Sacrettiğimizi isteyin. Onlar da ettiklerini istesinler. Allah hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah bilendir, Hükmen sahibidir. Hüdeyliye anlaşmasıyla ortaya çıkan durumu tanzim eden bu ayet göre Müslümanlara sığınan mümin kadınlar kafirlere iade edilmeyecek kendilerine ayette belirtilen esaslar uygulanacaktır. Çünkü Hüdeyliye anlaşmasına göre kafirlerden gelen ve onlara riayet bırakıp kafirlere kaçarın. Siz de onlarla savaş galip gelirseniz eşlerim gitmiş olanlara kanimetten harcadıkları kadar ve inandığınız Allah Yeah. yeah. Şüphesiz Allah celalül ali'l'den çok bağışlayandır, çok kesediyendir. Bir aşklar arasında sayılan ellerin ya ayağı Ey edenler, kendilerine Allah'ın kazan ettiği bir kavramı dost edinmeyi. Zira onlar kafirlerin kabirlerindekilerden, onların dirilmesinden ümit kesenler, kesedikleri gibi ahiretten de ümit kesmişlerdir. Bu ayetin son tümlesi şöyle anlaşılmıştır. Zira Allah kabirlerinde bulunan kabirlerinin kurtuluşundan ümit kestikleri gibi ahiretten de ümit kesmişlerdir.